55. Teyemmüm Teyemmüm, Hanefi'de, vakt girmeden önce de sahihtir. Diğer üç mezhepte, vakt girmeden önce sahih değildir. Abdest ve gusl için su bulamamak, kullanamamak, yedi türlü olur. 1. Sudan bir mili uzak olan, niyet etmek şartıyla, teyemmüm eder. Bir mil, dört bin ziradır ki, bin dokuz yüz yirmi metre eder. Şehirde her zaman su aramak farzdır. İki, hastanın, abdest veya gusl ile veya hareket etmek ile hastalığının artacağı veya iyi olması uzayacağı, kendi tecrübesiyle veya mütehassıs ve açıkça günah işlemeyen Müslüman bir doktorun söylemesiyle anlaşılırsa, teyemmüm eder. Hastalıktan sonra, ellerde ve ayaklardaki halsizlik de özürdür. İhtiyarlardaki halsizlik de böyledir. Bunlar namazlarına oturarak kılar. 3. Abdest ve gusül yapamayacak kadar bir hasta, para ile dahi bir yardımcı bulamazsa, teyemmüm eder. Yardımcı ile de teyemmüm edemeyen, kılmaz. İyi olunca kaza eder. Zevç ve zevcenin, birbirlerine abdest aldırmaları vacip değildir. 4. Gusl abdesti alınca, soğuktan ölmek veya hasta olmak tehlikesi varsa, şehirde dahi olsa, hamam parası yoksa ve başka çare bulamazsa, gusl abdesti için teyemmüm eder ve su ile abdest alır. 5. Su yakın ise de, su yanında, düşman, yırtıcı, zehirli hayvan, ateş veya nöbetçi varsa, veya kendisi mahpus ise, veya abdest alırsan seni öldürürüz, malını alırız, diye korkuturlarsa, teyemmüm ederek kılar ise de, bu sebepler kul tarafından oldukları için, gusl ve abdest alınca, bu namazları tekrar kılması lazımdır. 6- Yolcunun fazla suyu varsa da, kendinin ve yol arkadaşlarının içmesine ve necaseti temizlemesine ve hayvanlarına lazım olursa, teyemmüm eder. Bu su ile gusledip, necaset ile kılarsa, kabul olur ise de, günaha girer. Önce teyemmüm edip, sonra necaseti yıkarsa, tekrar teyemmüm etmesi lazım olur. Çünkü su varken, teyemmüm edilmez. Cünüp kimse, bedeninin bir kısmını yıkayacak kadar veya abdest alacak kadar su bulursa, abdest ve gusül için bir teyemmüm eder. Teyemmümden sonra, abdesti bozulursa, o su ile sonra abdest alır. Abdest ve gusülde, Bedene dökülen su, bir yere düşünce, elbisesine değil, pis olur ve insan içemez. Hayvana içirilebilir. Susuzluktan ölecek kimse, fazla suyu olandan satın alır. Satmaz ise, zor ile, kavga ve tehdit ile alır. Abdest için su, zor ile alınamaz. 7. Kuyudan su çıkarmak için, kova, ip, veya para ile inecek kimse bulamayan teyemmüm eder ve su bulunca namazı iade etmez. Halebi'de mesh bahsi sonunda diyor ki: Bir veya iki elinde çatlak, egzama veya başka yara olup bunları ıslatmak zarar verirse bu kimse abdest alamaz. Bu sebepten abdest alamayan kimseye hatır ile veya Para ile başkasının abdest aldırması, İmam-ı Azam'a göre müstehaptır. Başkasından yardım istemeden, teyemmüm edip kılarsa, namazı kabul olur. Yardımcı veya para bulamazsa, teyemmüm etmesi, İmam-ı göre de caiz olur. Bundan anlaşılıyor ki, yaralı eline eldiven takıp, eldiven ile abdest alabilirse, böyle abdest alması lazım olur. Yukarıda yazılı sebeplerden birisiyle teyemmüm edildikte bu sebep bitince teyemmüm bozulur. Sebep bitmeden başka bir sebep hasıl olur ve sonra birinci sebep biterse birinci teyemmüm yine bozulur. Yeniden teyemmüm etmek lazım olur. Abdestsiz veya gusulsüz kimse cenaze ve bayram namazlarını kaçırmamak için su var iken bile teyemmüm edebilir. Cuma namazını ve beş vakti namazdan herhangi birinin vaktini kaçırmak korkusu olsa, su varken teyemmüm edemez. Gusl veya abdest lazımdır. Namaz vakti kaçarsa, kaza eder. Mesela sabah, güneş doğması yakın iken uyanan kimse, cünüp ise ve hayz ve nifastan kesilmiş ise, acele gusl eder. Güneş doğarsa, Sabah namazını kerahat vakti çıkınca sünnetiyle birlikte kaza eder. Teemmüm lügatte kastetmek demektir. Temmümün farzı 3'tür. 1. Cenabetten temizlenmek için veya abdestsizlikten temizlenmek için niyet etmektir. Abdestsiz bir kimse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 Teyemmüm yalnız toprakla yapılır. Hanefi'de ve Mâlikîde, iki kolu dirseklerinden yukarı sıvalı olarak, iki elin parmakları açık olarak, avuç içlerini temiz toprağa, taşa, toprak veya kireç sıvalı duvara sürüp ve ileriye-geriye oynatıp, avuç içlerini en az üç parmak miktarı değmek üzere, iki avucun içleriyle yüzünü bir kere meshetmek,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 sol avuç içiyle, dirsekten avuca kadar sıvamaktır. Bu esnada, sol baş parmak içi, sağ baş parmak dışına var. Bir rivayette, yüzüğü çıkarmak, ve parmakların yanlarını, diğer elin parmaklarının içleriyle meshetmek lazım değildir. Geniş yüzük hareket ettirilir. Sonra yine böyle, sağ el ile sol kol sıvanır. El ayasını, Toprağa sürmek lazımdır. Toprağın tozun elde kalması lazım değildir. Avuç içleri yüzünün ve kollarının iğne ucu kadar yerine değmezse, teyemmüm sahih olmaz. Abdest ve gust için teyemmüm aynıdır. Teyemmümün sünnetleri on 1- Toprağa avucun içini koymak. 2- Avuçları toprak üzerinde ileri ve geri çekmek. 3. Avuçta toprak varsa, toprak kalmayıncaya kadar, iki eli baş parmaklarıyla birbirine çarpmak. 4. Elleri toprağa koyarken parmakları açmak. 5. Besmele ile başlamak. 6. Evvela yüzü, sonra kolları meshetmek. 7. Abdest alır gibi, çabuk yapmak. 8. Misafir, bir mil içinde su bulunduğunu bilirse, araması farz, zannederse sünnettir. 9. Önce sağ, sonra sol kolu messetmek. 10. Elleri toprağa vurarak, kuvvetle koymak. 11. Kolları yukarıda anlatılan şekilde mesretmek. 12. Parmaklar arasını mesretmek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 çıkarılıp rüzgarda kurutulup bu tozlu bezle teyemmüm edilir. Çamurlu su ile teyemmüm olmaz. Bununla abdest almak lazımdır. Kireçle badana edilmiş duvardan teyemmüm edilir. Buğday, kumaş, elbise, yastık gibi teyemmüm caiz olmayan eşya üzerine el koyunca el teyemmüm caiz olan şeylerin tozu ile veya kül ile tozlanırsa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 Teyemmüm edilebilecek şey ile, teyemmüm edilemeyecek şey karışık ise, yarıdan çok olanın ismi verilir. Teyemmümü, namaz vaktinden önce yapmak ve bir teyemmüm ile çeşitli namaz kılmak, Hanefi'de caizdir. Diğer üç mezhepte, namaz vakti çıkınca teyemmüm bozulur. Misafir, bir milden, yani 1920 metreden az, Malikîde 2 milden az uzakta su bulunacağını alametlerle veya akıllı, bali ve adil bir Müslümanın haber vermesiyle çok zannettiği zaman her tarafa doğru 400 zira 200 metre giderek veya birini göndererek veya mümkün ise yalnız bakarak suyu araması farz olur. Çok zannetmezse Suyu araması lazım olmaz. Yanında adil bir bulunan bir kimse, suyu sormadan teyemmüm edip namaza dursa, sonra su olduğunu haber alsa, abdest alıp namazı iade eder. Bir milden uzakta su varken, teyemmüm ile namaz kılmak cahizdir. Eşyası arasında su bulunduğunu unutan kimse, şehirde, köyde, mahmurelikte değilse, teyemmüm ile namaz kılabilir. Suyunun bittiğini zanneden kimse, namazdan sonra suyunu görse, teyemmüm ile kıldığı namazı iade eder. Abdestsiz kılan da, abdestsiz olduğunu hatırlayınca, namazı iade eder. Misafirin, yanındakilerden su istemesi vaciptir. Su vermezlerse, teyemmüm ile kılar. Arkadaşı, Suyu piyasadaki fiyatına satarsa fazla parası olan misafirin satın alması lazım olur. Sahibi suyunu gaben-i fahiş ile yani çok aldatmakla satarsa veya piyasa fiyatı ile alacak fazla parası yok ise teemmüm ile kılması caiz olur. Burada gaben-i fahişten maksat piyasadaki fiyatın iki mislinden fazlası demektir. Çıplak insanın avretini örtecek bez alması da böyledir. Fakat susuz kimsenin içmek için yüksek fiyatla su alması caiz olur. Çölde arkadaşından ip ve kova istemek de lazımdır. Yollarda içmek için konulan su varken teyemmüm edilebilir. İbni Abidin rahmetullahi teâlâ aleyh, beşinci ciltte buyuruyor ki, İçmek için konulmuş sudan abdest almak caiz değildir. Teyemmüm edilir. Serbest, mübah olan su, az ise cünüp olanın, haid kadından, abdestsizden ve meyyitten önce yıkanması lazımdır. Suyun sahibi, başkalarından önce yıkanır. Sahipleri ayrı sular, bir araya getirilince, Önce meyyit yıkanır. Hacının yanındaki zemzem suyuyla abdest alıp bitirmemesi için çare, içine şeker, gül gibi bir şey koyup saf su ismini değiştirmektir. Veya emin olduğu kimseye, geriye dönemeyecek şekilde hediye etmelidir. Hediye alan kimse, karşılık az bir şey hediye verirse, birinci kimse hediyesini geri alamaz. Cünüp bir kimse, teyemmüm ettikten sonra, abdesti bozulursa, Hanefi'de cünüp olmaz. Maliki'de olur. Az su varsa, yalnız abdest alır. İçmek için, necaset yıkamak için, ekmek yapmak için lazım olandan fazla su bulunca, teyemmüm bozulur. Namaz içindeyken bulursa, namazı da bozulur. Vasıta içinde uyurken,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 Su ile gusledip yaraların üzerine mesheder. Mesh eder. zarar verirse üzerine bir veya birkaç bez koyup bunu mesheder. Elleri yara olan yüzünü ve ayaklarını suya sokar. Sokamazsa teyemmüm eder. Abdest aldıracak bir yardımcı bulunan hasta teyemmüm etmez. Hasta olan ve ihtiyar olan secde için eğilemezse ve başını secdeden kaldıramazsa, sandalyeye veya bir şeye dayanarak secdeden başını kaldırır veya eğilir. Yahut bunları yapmak için bir kimse buna yardım eder. Yaralı kısımları ıslatmadan yıkanamazsa yine teyemmüm eder. Abdest uzuvlarından hepsinin yarıdan çoğu veya Dört abdest uzvundan ikisi sağlam ise, abdest alıp yaralı kısımları veya uzuvları mesh eder. Mesh zarar verirse, sargı üzerine meseder. Abdest uzuvlarından hepsinin yarıdan çoğu veya abdest uzuvlarının üçü veya dördü de yaralı ise, teyemmüm eder. Teyemmüm zarar verirse, namazı kazaya bırakır müsavi miktarda iseler teyemmüm etmemelidir. Teyemmüm eden kimsenin bazı yerleri yıkaması caiz değildir. Bunun gibi birlikte yapılamayan şeyler 34 tanedir. Başında ağrı olup meshedemeyen abdest için yıkanamayan da gusül için teyemmüm edebilir denildiyse ise de her ikisinin de sakıt olacağını bildiren fetva daha evvel verilmiş olduğundan bu sözde amel olunmaz. Âlemde doğru dost yoktur, Dedikleri gerçek imiş. Kulunu saklayan haktır, Dedikleri gerçek imiş. Bulut âsümâna çıkar, Toprağa rahmetler yağar, Gün doğmadan neler doğar, Dedikleri gerçek imiş. Eğer insan, eğer melek, Yalvarırım, geçer dilek, vefasızdır çarhı felek, Dedikleri gerçek imiş. Bu dünyaya gelen geçer, Herkes kabre girer, nâçâr, İnsan bir gün olur, göçer, Dedikleri gerçek imiş. Ağlamaktır benim işim, Ağla gözüm şimden gerû, Irmak ola kanlı yaşın, Çağla gözüm şimden gerû. Hüda bize verdi sevda, Sevmek oldu artık gıda, Ele geçmez bu dünyada, Gülme gözüm şimden gerû. Düşün halin ne olduğunu, Ömür gülü solduğunu, Gece gündüz olduğunu, Bilme gözüm şimdengeru. Aldanma nefsin tadına, Ağudur sunma balına, Düşüp onun hayaline, Dalma gözüm şimdengeru. Sözün olsun öze uygun, Her ne dersen ona malum. Bu meydana düştü yolun, Dönme gözüm şimden ger o.